الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأفضل الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وإمامنا وقائدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى من اتبع سنته واختده هديه إلى يوم الدين صلی اللہ و دشمن اومرس دا وا ولبران جیریک Yedi tane gereği var dedik. Altı tanısını işledik. Geçen derslerde bugün yedincisini ve sonuncusuna devam edeceğiz inşallah. Evet. Yedincisi, Müslümanların dokunulmaz haklarını çiğnememek. Mesela onları tekbir etmemek, canlarını, mallarını, ırzlarını ve namuslarını helal görmemek, onlara zulmetmemek, sövmemek, hakaret etmemek, lanet okumamak, onlara saldırmamak, Onlar hakkında kötü zanda bulunmamak, onlar da alay etmemek, gıybetlerini yapmamak veya aralarını bozmak için laf taşımamaktır. Evet. Bu duyduğumuz meseleler çok önemli meselelerdir. Yani bu duyduğumuz meseleleri fıkh etsek, insanoğlu, musulmanların dostu olur, Allah'ın dostu olur. Allah'ın dostu olan da ne olur? O bir tarafta kurtarır. Allah'ın rızasını kazanır. Yani bu bizim kimliğimiz olması lazım. Bu saydığımız meseleler çok önemli meseledir. Yani bir teneyi sen kendine dost ilan ediyorsan bu şeyleri ortaya koymak lazım. Çünkü iman gereği bir şeye iman ediyorsan iman ehli sünnette itikattır kavldür, fiildir. Sen bir şeyi inanıyorsan ortaya koyuyorsan gereğini yapacaksın. Lafının arkasında duracaksın. Sen müminler benim, dostumdur. ilan ediyorsan, onun gereği nedir? Bu saydığı, okuduğumuz meseleleri ne yapacaksın? Ortaya koyacaksın. Meseleler de nedir? Kısacası, Hürmatül muslimin. Musulmanların neyini? Hürmat. Hürmat nedir? dokunulmaz hakları. Şimdi bu dokunulmazlığı meclis vermemiş bulara. Ümmet de vermemiş bulara. Bu dokunulmazlıkları kim vermiş? Allahu Teala. Hürumat nedir? Allah'ın haram kıldığı meseleler. Birbirimizin hakkında meseleler var, haramdır. O haramları çiğnemememiz lazım. İşlemememiz lazım. Allahu Teala o haramları Bir sınır olarak bizim için bırakmış. Her müminin, her musulmanın ve bunun peşinde her insanın da neyi var? Hakkı var yer üzerinde. Her canlının da var. Hatta cansızın da var. Biz dersin öncesinde demiştik. Vela bara bu dünyada, evrende bütün evrenden olacaktır. Sen dur, durduğun yerde bir yeri, yeri bozamazsın. Bir ağızı kesemezsin boş yere. İlle bir سن شیرب سن اللہ ہنوری سن ہائے حق نا تجاؤ Teala اللہ i̇şte bu bu ne ہوں رخ مش اللہ Hele bir musulman, bir musulmanın hakkına, şer'i haklarına sonuna kadar saygılı ol saygılı olacaktır. Saygılı olsa olur? Allah rızasını kazanır. Allah rızasını kazansa ne olur? Cennete girer. Yani bir musulman, bir musulmanın hürmatlarına saygılı olmadıkça, sen, ben musulmanım hakkıyla diyemezsin ve ben musulmanların dostuyum diyemezsin. Oların o haklarını senin çeyneme hakkın yoktur. o haklarına tecavüz hakkın yoktur, o haklarını el, elin, ellerinden alma hakkın yoktur. Bunları hepsini yerine getirsek, Allah'ın verdiği hakları, biz sınırların önünde dursak, hakları yerine getirsek, o zaman deriz, biz müminlerin dostuyuz. Demek ki en sona muellifini niye koymuştur? En sona, çünkü bu nedir? Aynen zamanda bir musulmanın kimliğidir. Bir musulmanın şahsiyetidir. Bir musulman nasıl tanınır dışarıdan? İşte bu sıfatları üzerinde taşısa deriz bu musulmandır. Nasıl musulmanın kılıf kıyafatinden işaret ediyoruz bu musulmandır. Çimliğinde bir fark var. Musulmanın ahlakında da bir fark olması lazım. Bazen musulmanla gayrimüslim dış yörüntüde bize karışsa ama konuşurken O fark ortaya çıkması lazım. Bir tane geri yürü içeri salam verdi bu musulmandır deriz. Salam vermese deriz sıradan vatandaşıysa da demek ki bu İslamiyeti bilmiyor. Salam yerine günaydın diyor yani ayakşamlar diyor. Burada insan konuşurken ne oluyor? Çimliği çıkıyor ortaya. İşte bu konuda nedir? Hürüm, hürumat nedir? Allah'ın haram kıldığı. İnsanların üzerine haram kıldığı meselelerdir. Bu da اللہ hurma, hurmaat, ربیند tazim nedir? Önünde duracaksın. Sınırlarında duracaksın. Sen bugün de bir devletin kanunlarını çiğnerken ne yaparlar seni? Cezalandırırlar. Allahu Teala'nın sınırlarının önünde durmak nedir? Daha önemlidir. Daha önemlidir, daha saygılı durmamız lazım. Demek ki Allahu Teala'nın Emrettiği sınırlarda biz duracağız. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haccetil veda, veda haccesinde, veda hutbasında hutbayı verdikten sonra dedi ki, eyyuhennâs, eyyü yevmin hâdâ. Ey insanlar dedi, bu cün ne günüdür? Dediler, yevmun haramun, bu haram günüdür. Haram nedir? Hac günü haramdır. Her şey haramdır. karıncayı bile öldüremezsin. Sonra dedi bu ایو بَلَدُنْ هَذَا bu şehir hangi şehirdir? Dediler بَلَدُ haram Kabe'nin bir adı haramdır. Çünkü Kabe'nin sınırlarında sinek bile öldüremezsin. Haram sınırıdır. Savaş olmaz vesaire. Hangi aydır bu gün? Dediler haram aydır. Muharrem aydır yani. Birinci aydır. Hicri aydan. Dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra söyledi. Dedi fe inne dima Sizin kanlarınız ve mallarınız ve ırzlarınız birbirinize bu gibi haramdır. Bu ay gibi Bu şehir gibi. Şimdi şehir haram. Ay haram, gün haram. Erzleriniz, mallarınız, kanlarınız haramdır birbirinize. Demek ki burada üç tane şey bilintirdi. Kan, ırz, mal. Bunlar nedir? Bir musulman musulmanın ne erzine, ne malına, ne kanına, Nefsine nedir? Haramdır. Tecavüz edemez. Elinden alamaz. Sınırında durar. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok azim mesele olduğu için ne dedi? Elini kaldırdı havaya. Asmana baktı. Allahümme feşhetti. Onlar ikrar ettikten sonra elini kaldırdı. Allahümme feşhetti. ہے ربیم دے Çünkü bu meselelerde شاہد Musulman اولسنکھ sahip چنچ ne olur toplumsal bir din olmaz İslam dini toplumsal bir din olduğu için dünyanın sonuna kadar نو سونا نا خدا درد یہ والا جگتر اس بن etmemiz lazım İslam toplumu gibi dünyada hiçbir toplum gelmemiş ve gelmez de tabi. Bugün'deki Müslüman toplum, toplumundan bahsetmiyoruz tabi. Hakiki asr-ı saadet ve onların izinde giden bugüne kadar azınlık da var ise bunlar hakkında riayet ediyorsalar onlar da o gün gibidir. Ondan sonra Resulullah yetinmedi Allah'ı şahit kılmakla dedi felyeşhed felyubelligh eşahidul gâib dedi sizden burada bu olaya şahit olan şahit olmayanlara buraya gelmeyenlere tebliğ etsinler ondan sonra ekledi ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la terci la terciü benden sonra benden sonra birbirinizin haklarını çifretmeyin. Yani birbirinize haklarını tecavüz etmeyin. Yani örtmeyin. İkrar edin. Birbirinizin boynunu vurmayın. Yani birbirinizden savaş etmeyin, kavga etmeyin. Demek ki bu Resulullah'ın en son tavsiyesidir. Hutbe-i Haca, Hacet hutbası biliyorsunuz İslam'da çok önemi var. Resulullah orada İslamiyet'i özetledi. Bir de on bin teneden fazla orada ne vardır? Ee, sahaba vardır. Ayrıca binlerce orada ne vardır? Yeni Musulman olan insanlar vardır. Binlerce insanlar vardır. Bir rivayette elli bin tane vardır. Bir rivayette yüz bin tane, dokuzan bin taneye kadar hatta rivayetler var. Hutbah acetinde mevcut olanlar. Onlar hepsi duydular. İşte رسول اللہ dedi, dedi ama عظیم سن Azamاتı Allah indinde senden daha azimdir. Demek ki sahabe ne kadar fıkhı etmiş. Kabe ne azimsin Allah indinde. Allah'ın ilk evidir. Kabe'yi ilk önce melekler yapmış. Temelini atmış. Sonra Allahu Teala Hazreti Adem babamıza yerini göstermiş. Ondan sonra Hazret, babamız Hazreti Adem Resulullah'ın babası, dedesi yapmış ondan sonra bugüne kadar devam ediyor kıyamata kadar da devam eder. Kıyamattan önce yıkılır. Bu cübbe Allah'a indin birinci evdir. yer üzerinde. Neyin mukabilidir? Beytil Ma'mur semada. 7. semada Beytil Ma'mur var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü Beytil Ma'mur'u İsra miarc'ta 70 bin melek Gidiyor. Tavaf ediyor. Ondan sonra gidiyorlar. Hayat boyunca daha dönmüyorlar. Sıra gelmiyor onlara. Her gün. Onun paralelidir. Nerede? Yer üzerinde. Kâbe. Ne kadar azimdir. Ama bir müminin hürmeti Allah indinde daha azimdir. Sonra İbni Abbas dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vallahi yemin ederim nefsime ki Allah'ın elindedir o nefsim Bu hutba-i hace, hacet hutbası ümmete bir öhüttür. Bunlar hepsi Buhari'de geçiyor. Ümmete bir öhüttür. Bu öhüd nedir? İşte çok önemli olduğu için hacet hutbasında geldi. O da nedir? Musulmanların musulmanlara hürmetleri, haklarını çeynememek. Ondan dolayı امام مسلمی rivayetinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki کُلُّ مُسْلِمِنْ عَلَى مُسْلِمِنْ حَرَامٌ bir başka rivayette bir musulmanın bir musulman üzerine birçok şeyi haramdır. Bir kısmını sayıyor. Kanı, malı, erzı. Bu da müslümde geçiyor. Utbay Haciyen'in haricinde. İşte bu bunların üzerinde biz biraz duracağız bu bir derslerde. Şimdi bu ders Hem itik, akide meselesidir. Çünkü vela vel bara dostluk düşmanlık meselesidir. Aynı zamanda hem de bir eğitim terbiye meselesidir. Nefis terbiyesidir. Musulmanın kimliğidir. Çok önemlidir. Bu bizde işlemesi lazım. Bizim kimliğimize inancımız yansıması lazım. Yansımadıkça inancımız hakiki mümin olamayız. Hakiki müminde olmasak imanımız terazide چکمز. Kıyamattaki terazi, nizan neyi tartar Amelleri tartar Başka şey tartmaz Amel tartar Amelin var ise ama her amel de amel değil. Hangi ameller ameldir? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiği ve işlediği ve emrettiği ameller amel. Eklesen, değiştirsen o da geçersizdir. İnsan hiç ekler mi? Eklemez. Ama şeytan peşimizden baş düşman, babamızı cennetten çıkarttığı gibi değiştirir. Onun için gelir bize ayette geçtiri gibi emelimizi değiştirir, süslentirir, gözümüzde yok deriz. Bu doğrudur. Ondan sonra savunuruz. İşte bunun dağdığı şeriatı nedir? Bid'attir. Dine ekliyoruz. Dinlen gibi görüyoruz. Evet. Şimdi hürmetlerde بوش نو جزاس وحیم در اونی de آیتی رسول اللہ Allah-u Subhanehu diyor ki yer üzerinde yer üzerinde bir insan bir insanı öldürse vabalini kim alıyor? Yani otomatik çime işliyor sayat oğlunu birinci kardeşini öldürdü. Onun için sen bir ümmette güzel bir emel koysan kimsenin peşinden gitse o güzel emelin neyi var? Eğri sayat senin için işler. Ama bir amel kötü işlesen o kötü amel ne olur? O kötü amel kim senden sonra seni taklit etse, o kötü amel işlese senin haberin olmasa bile sayat senin için ne olur? İşler. Onun için insan oğlu kendini bir çeki düzen etmesi lazım. İşte katilde çok Han meselesi çok vahim bir meseledir. Eydir bir musulman bir musulmanı öldürür mü? İmkanı yoktur bir musulman bir musulmanı öldürsün. Durduğu yere. Allahu Teala diyor ki bir musulman değil bir serçe kuşunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir zayıf kuşu nişan alsan av, iç, av için değil keyif için yani davancanı aldın yani okunu aldın Kuşu nişan aldın, vurdun, böyle çeyfi için. Ustalığımı göstereyim diye. he Bunun karşılığında ataştan müjde vermiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. On üçü var çocuklar alıyorlar ellerine, lastiği kuşları vuruyorlar. Yani pampalı tıfenkten e, serçek kuşlarını vuruyorlar çeyfi için. Bu haramdır. Fekeyfe bir musulman. Musulmanın kanı dökülmesi en büyük haramlardandır. Onun için musulmanları Allah subhanehu ve teala birbirleriyle Resulullah hı, veda hutbasında dediği gibi kanınız birbirinize haramdır. Benden sonra birbirinizin kanınızı, kanını dökmeyin demiş. En büyük günahlerden keba-i rüznüpten nedir? Bir insanı öldürmektir. O insan kıyamet gününde gelir seneyi Sarılır. Ya Rabbi diyar benim hakkımı bundan al. Sen nereye gideceksin ona? onun Allah'ın verdiği hayatı almış elinde. Bir de bunun tebiaları var. Yani bunun peşinden gelen meseleler var. Sen silahını çıkartıp bir Musulman'ı öldürmek değil sadece. Ne yapıyorsun? Bir Musulman'ın ölümüne sebep olursun. Yeni de aziyetine sebep olursun. Bu nedir dedik geçen derste casusluktur. Adamı ihbar edersin, fitne bırakırsın. İnsan bunlarda da bulunmaması lazım. Çünkü o Musulman nedir? Bizim dostumuzdur. Dost dostu aziyet vermez. İşte vela vel bara dediğimiz ortaya çıkartmak için ne yapacağız? Bir Musulmana aziyet veremeyiz. Kandan biz korkarız. Kan dökmekten bir Musulman korkması lazım. Bir musulmanın kanı dökülmek için bütün vesileleri kapatacağız. Tam tersine bir musulmanın kanı dökülürken ne yapacağız? Biz aracı olacağız dökülmesin diye. Onun için kısas meselesinde bile alimler kısas meselesinde bile mesela bir adam bir adam öldürmüş bunun hakkı nedir? Öldürülecek. Bu şeriatin hükmüdür. Ama Allah Teala ne diyor? Ayetin sonunda. Diyor kim affetse onu? Daha hayırlidir onun için. Yani bir tane benim babamı öldürdü. Benim hakkım var. Mahkeme, şeriatin mahkemesi kadı. Benim babamı öldüren Ahmedi kısas yapacağız. Onu öldüreceğiz. bir Ben değil tabi. Onu devlet öldürür. Şeriat devleti. Kestiği parmak tacımaz acımaz tabii. Ama Allah tane diyor ki sen babanın katilini affetsen senin için Allah indinde daha خيرlidir. Neden? Çünkü o katil öldürmüş. Sen onu affetsen insanlar yanında ne kazanırsın? Çok büyük bir takdir kazanırsın. O kuvvet kaynaşır. Onun çocukları ne yapar? Sen babalarını olarak aşiretin oğullarını olarak bağışladın. Ne olur? Ekfar olur. Demek ki şeytanın bir yolu kapanır. biliyorsunuz hepimiz Anadolu çocuğuyuz. Kan davası Anadolu'da götürüyor. bir Neden? onun çocuğunu öldürüyor. O çocuk kahar babasını öldüreni bu, bu devam eder. Ama İslamiyet bunu bile kesmiş. Bir tane şeytana uydu ama kesmiştir. Ama ferz etmemiştir. Bak. Çünkü neden? Nefis var. Ferz etmemiştir. Ben hatırlıyorum. E, Riyad'da şeyle شی حمض عبد اللہ جبرین الرحمہ اللہ بیرغ ری سافہ خاندہ سور بیرمیر برادمش اون چھج او زمان چوجوش رشت بلو چھانہ چھن بک لمشن بلو چھاناش تمیر affeder onu Yok öldürürüm, kazı onu öldürür. Gittik, hoca, ben enteresan kaldım orada. Yani dedim, hoca, bu azim, böyük, alim, bir çocuğa cenç, 18 yaşında da değil, yarvarıyor onu Bir saatten fazla. O ayetleri getiriyor, oğlum affet, işte öyledir, söyledir Çocuk, nah dedi, bitti. İkna edemedi onu orada. Ama maksat nedir? Maksat bak alimler ne kadar Önem gösterirler kan meselesini. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Bukhari Müslüm'de اَوَّلْ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّيمَ İlk önce kıyamet gününde terezi kullurken insanların arasındaki meselelerde ilk önce kan meselesi gelir. Kan önemlidir. Kan önemlidir. Ondan dolayı Müslümanlar fitneye düşer, düşerken de Çi grup Musulman birbiri ne yapar? Savaşmaya en son ne kadar katsa savaşmaktan birbiriyle o kadar nedir? Ahiretini kurtarır. Çünkü kan da kan meselesi önemlidir. Velevçi, bak sahabeler atrafın arasında da bile savaş oldu. Suffin'de oldu, Cemel'de oldu. Ama nedir bunlar? İçtihadi meseleydir. Ondan dolayı Hazreti Ali Suf'in savaşında dört sene oğlu Hasan radıyallahu anhüm diyor ki her zaman babam her zaman derdir bilseydim böyledir ne hilafet alırdım ne Medine'den çıkardım. Ama diyor haricilerden savaş ederken yüzü gülüyordu. Neden? Haricilerden savaşta nas var. Resulullah demiş bunları gördüğünüzde öldürün. Ama musulman iştihadi meseledir. Onun dolayı bir Musulman'ı öldürmek de boş yere büyük günahtır. Cezası çoktur. İhtihadi meseleyse eğer haklıysan bir hata var, haksız isen bir eee bir, bir sevabı şey var, bir hatayı yazılır, sevap yazılır. Ama ihtihad meselesi nedir? O alimlere kalmıştır. Alimler bunda karar verir. Ama bir Müslüman ne yapacak? Kaçacak bu meseleden. Evet. Ondan sonra Nisa suresinde "ومن يقتل مؤمنا متعمدا" Kim bir mümini bilerek öldürse? Bilerek öldürse, o bir suç işlememişse "فجزاءه جهنم خالدا فيها." O ebedi ateşta kalır diyor Allah Subhanahu ve Teala. وغضب, وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنُهُ اللّٰهُ وَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ Allah onu Allah ona kızar ve lanet verir. İşte musulmanı boşver öldürmek nedir? O zaman biz öldürmüşsak ne yaparız? Tersini yaparız. O musulman hak etmişse de bize aziyet vermişse de madem o bizim dostumuzdır onun kanına kıymeriz. Çünkü kan meselesi Ee, önemli meseledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu dünyanın bu dünya Allah yanında hiçbir şey değil. Bir musulmanın öldürmesi Allah yanında daha büyüktür bu dünyanın varlığından. Nasıl sahabe dedi ki bu kebenin azamatı خاندا در اللہ دن بنیاد دن دیکھین در مومن بیا دن مسئلہ میسل رسول sellem haram kıldığı حرام nedir میسل Aziyet vermeyeceğiz, korkutmayacağız. Bu nel hürmetleridir. Musulmanların neyidir? Hakkıdır üzerimizde. Nedir? Korkutmayacağız, aziyet vermeyeceğiz. Bir musulmana ne aziyet verirse ondan uzak duracağız. Bir musulmanı korkutmak bile caiz değil. Yani bak musulman var musulmanı tehdit eder. Musulman var musulmana aziyet verir. Maddi manevi Caiz değil. اللہ صبح <وَالْمُؤْمِنت> bu nedir ساد ف سسہ اولو سیلہ اولو یو سن عیلم سن اون ووڑ دہ آیت لڑ آیت اون زی زیت واہر خرد اللہ صفحانہ اللہ صفحان و تعالیٰ خرد Muminler, musulmanlar kardeştiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin öncesinde ne yaptı? Bir muhacirden bir ansarı kardeş ilan etti. Hatta biliyorsunuz bir malını böldü ortadan. Hatta dedi dört hanımın var hangisini beğenirsen boşarım onu birini al sen kendini. O kadar nedir? Canlı olarak yaşadılar. Ayetin anlamını biliyorlar. Muminler, birbirlerinin sınırlarını, haklarını rehayet edecekler. سورا فَأَصْلِحُ بَيْنَ اَخَوَيْكُنْ Kardeşleriniz arasında ıslah edin diyor. Neden diyor direkt bunu? Çünkü muhakkak kardeş arasında ne girer? Şeytan girer. Onun için şeytan ciler Bizim görevimiz nedir? O arayı açmak değil, kapatmaktır. سورا وَتَّقُ اللّٰهُ Allah'tan da korkun. Neden وَتَّقُ اللّٰهُ burada diyor? Çünkü Allah'tan korkmasan adaletli devrenmezsin. Allah korkusu gönül gözünün önünde olsa adaletli devrenirsin, taraf tutmazsın. Çık kardeşin arasında. Teref tutmazsın. Eğer böyle yapsanız ne olur? Leallekum terhamun. Eğer böyle adaletli devrenseniz, kardeşlerinizin arasını bulsanız, birbirinizi kardeş ilan etseniz, siz benim rahmetime kavuşursunuz. İşte vala budur. Bunu yaşamak lazım. Sonra ne diyor? ای مُؤْمِنْ لَا يَسْخَرُ قَوْمٍ مِنْ قَوْمٍ عَسَا اِنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنْهُمْ Birbirinizden alay etmeyin. Kimse kimseden üstün değil. Birbirinizi küçük düşürmeyin yani. Bizim toplumda maalesef çok bu var. Gözüne, kaşına, satına, boyuna değil mi? Bunlar yakışır bir Musulmana. سن مارتھ من اون اللہ یارت اللہ اللہ مسلح اللہ انہی اومی قبول ادر seni kim düzgün yarattı yine Allah چم i̇şte birbirinizden alay etmeyin bu nedir şeytanın şeyidir yoludur Kadınlarla birbirleriyle alay بل Çünkü kadınlarda da bu çok olur وَلَا تَلْمِزُ أَنْفُسَكُمْ Birbirinize de lakap takmayın. Takıyorlar ya bu çepçe kulaktır, bu bilmem gözü şaşıdır, bu bilmem nedir vesaire. Bu türlü لقبleri birbirinize takmayın. Çünkü kimse kimseden üstün değil. Neyden üstünüz birbirimizden? Allah indinde takvaydan. Allah sevgisiyden, Allah ibadetiyden. سورا نَدِيورِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا اِجْتَنِبُ كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ zanndan uzak durun. Zanın zannedir diyor. Zennediyorum. Yani yakinlen değil zennendir. Zennedir isimdir diyor. Günahdır. Çünkü zan şeytandandır insanı günaha şavh eder. Ve la tecesssu birbirinizin arasında casusluğu yapmayın. Bunlar hepsi arkadaşlar, şeytanın ciddiş noktasıdır. Ve la ibadetini bozmak için akideden olduğu için şeytan bunları bozmak için işte bu meseleleri işletir bize casusluk nedir casusluk geçen derste açıkladık müminin toplumun üzerine casusluk yaparsın düşmana verirsin bu zürvetidir ama diğer casusluğu da var kulak misafiri olursun göz misafiri olursun değil mi yani bir arkadaşının çıta bu var önünde koymuş gelirsin alırsın böyle bakarsın bu da caiz değil Niye bakıyorsun? Senin hakkın yoktu ona bakmaya. cep telefonunu alırsın, kim aramış bakarsın, bilgisayarına girdin girersin, karıştırırsın. Bunlar hepsi tecessüse giriyor. Girmeyeceksin. Sen mükellef değilsin onunla. Belki o bir şey yazmış, bir şey yapmış, sen hakkında, sen onu görersin. Nefsin kabarır. Bu sefer ne olur şeytan girer. Onun için ne gözüm görsün, ne yaram tezelensin. bakmayacaksın. Casusluk etmeyeceksin. Fuzulilik yapmayacaksın. İşte bu konular çok önemlidir. Ve la yaghtab ba'dukum birbirinizi gıybet etmeyeceksiniz. Gıybet biliyorsunuz haramdır. Bir Müslüman bir Müslümanın dostuysa nasıl gıybetini yapar? Ama bunu bize şeytan işletiyor bu toplumda maalesef. Gıybet nedir arkadaşlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna çıkılıyor. Gıybet bir arkadaşında bir şey var iyiyse. Yani bi, sevmediği bir şeyi dillendirmeyeceksin arkasından. Soruyuyla ya Resulullah onda var iyiyse. Dedi o zaman ne yapıyorsun? Eee اختفت yani iftira ettin abi. انتہ دشوائی افطرات اور اسیبتیں تمہیں عیبت bir bir tane bir kardeşin اور ölür ölü سون ölü, yesin Bir kardeşin ölmüş, ölünün etini ye yemek, غیبت öyledir O kadar bir vahim bir şeye benzetmiş Allah سبحانه و تعالی. Korkutmakta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar hassastır bir مومنی korkutmamak için. Çünkü bir مومن mumin, bir مومنی, bir مسلمان musulman, bir مسلمانی niye korkutur? He? Ondan o cüclüdür. Ama bilerek de olsa bir bilmeyerek de olsa korkutmak nedir? Caiz değil. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir sahip Müslüm bir tane diyor arkadaşının, kardeşinin üzerine silahını yönetse şakayla bile ha onun üzerine Allah'ın ve meleklerin laneti var. Şakayla da olsa bile. Onun için silahı Bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye silahı yönetme. Bu şeytan bilmezsin. Ani bir şey olur, kaza olur. Hatta bir gün bir sahabi girmiş, belinde ok var. Resulullah diyor ki, çarşıya girerken bir taneniz elini oklarının üzerine dutsun. Bilmeden bir teneye dokunur, onu aziyet verir diyor. Bak İslam ne kadar bir toplumsal dindir. Yani aziyetin bütün şeyini kapatacağız. Ne dilden ne manevi ne maddi musulman musulmana aziyet vermez. bunu hakları riayet edeceğiz. O zaman olur biz bunları ilan ederiz. Ne? Dostumuz. Dost dosta aziyet verir mi? Vermez. Bir de ver, vermiyorum değil. Vermemeye çaba göstereceksin. O zaman ne olursun? Musulmanlıktan kadar korkunç bir hadistir بخاری yani bu ciddi olsa he Bu şakayla da olsa aynadır. Bizden değil. Gitsin kendine başka bir ümmet bulsun. Onun için arkadaşlar bunun canlısını biz şu anda yaşamıyoruz. Silahımızı birbirimize çekmiyoruz. Belki sistem bizi bırakmıyor. Yani bu dünyanın şartları ama elimizde olsa belki yaparız bunu. Şeytan girer. Ama bunun bu, bu, buna götüren işleri yapıyoruz. İşte görüyoruz Müslümanlar Müslümanları nasıl birbirinin aleyhine çalışıyorlar. Bırak şimdi sıradaki vatandaş. Şuurlu Müslümanlar, cemaatler cemaatlerden uğraşıyorlar. Değil mi? Müslüman Müslümanlardan uğraşıyor. O ona saldırıyor. O onunla alay ediyor. E bu hepsi yanlıştır. Hata var iç anda. Hata bela alay gözüyle, alayla, e, iftirayla he? Ciddi Zalimden, destek istemekle bunları hepsi Müslümanlar maalesef yapıyorlar. Olabilir biz bir musulman onaylamıyoruz bunun hatasını. Ama gidip bunu düşmanın eline teslim etmemiz o daha büyük hatadır. Bunu musulmanlar bir günde yapıyorlar maalesef. İslam'da yoktur zorunlulukla. Ne var? inanç flavor delil flavor biz delille karşı terefi ikna eders hele özellikle hilaf kabul eden meselelerde hilaf kabul etmeyen meselelerde de şeriat devleti yok uca alimler diyorlar hiçbir zaman şiddete başvurmak caiz değil başka bir ehli bid'at var yanlış bir yoldadır biz gidip Çafire bunları teslim edemeyiz. Neden? E bunlar zaten bir etiştiriyorlar. Allah bizi kurtarsın bunları bunu. Olmaz, caiz değil. Ne yapacağız? Biz onlara eğer çendiğimizden emin isek delillerimizle çıkarız onların karşısına. Oların kataları nedir? Cüc mü? Kuvat mı? Hayır. Oların kataları da bir inanç meselesidir. Biz inanclarını doğru inançtanın o site kapanıyor bu caiz بعض bu caiz değil? Aynen sen bir teneyi beğenmiyorsun, gidip devlete şikayet ediyorsun onu. İtikadını beğenmiyorsun. Devlet ne yapıyor? Onu mahkemeye verir, aziyet verir. Neden? Bu ortadan kaldırır. Bu caiz değil. Sen eğer inancından emin isen, inancını ortaya koyarsın. İnsanları tebliğinle ikna edersin. Zorunlulukla hiçbir şey olmaz. Evet, işte bu nedir? Aziyet meselesinden meselelerdir. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bir men men لڑتا Aziyet etmeyin. Olara da alay مسلمان لرمعین عورت لڑبا اطمعین عورتمعین چنچ برمسلمان برمسلمان عورت نی جز لسا اللہ عنورت نزت لر بر تھن دلہ عورت Allah جز لسا نیچن içinde olsa اللہ تمیک جائز دئی معمین لڑنے مومین لڑا ازیت فیرمخ مسلمان لڑا ازیت فیرمخ eden ama iman حقیل yerleşmemiş Çünkü iman اسلامی اقرار Allah korkusuyla beraber olur Allah korkusu olduğu yerde Ne der bizim avam? insan karıncayı Yerde basamaz Karıncayı Öldüremez İşte bir rivayette da اِنَّ اللّٰهَ يُعَذِّبُ الَّذ۪ينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا Allah Kıyamet gününde Azap verir kime? O insanları ki dünyada insanlara işkence çektirirler İster bunlar çafir olsun İster bunlar musulman olsun Cafer işkence çektirir. Müslüman çektirir. Evet çektirir. Çok Müslüman var birbirlerine işkence çektiriyorlar. Adamın hakkını yer. Borç almış borcunu vermez. En basit şeylerden bahsedelim biz. İşkence gözümüz önüne gelmesin adamı kaçırdılar, fidye isteller vesaire. Ama borç alır borcunu vermez. Gen yani söz verir, sözünde durmaz. Bunlar bugün de bizim aramızda olan. Meselelerdi. Bu nedir? Hepsi aziyettedir. Bir Musulman, ben bir deneden borç aldım. Yani bir deneden sır verdi. Ben onun borcunu ödemedim. Yani sırrını dışarı taşıdım. Yani amanetine hıyanet ettim. O adam benim yüzümden aziyet çekti. O aziyet çektikçe kıyamet gününde o aziyeti ben de çekeceğim. Hadis Müslüm'de. Bir diğer hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki سِبَابُ الْمُسْلِمُ فُسْقُنْ وَقِتَالِهُ كُفُرْ Musulmanı söylemek fasıklıktır. Bugün de hepimiz yapıyoruz bunu. Ağzımıza geldikçe musulmanları önümüze almışız. Bu fasıklıktır. Bu dostluğa karşılıktır. Karşıdır. Dost kimlerinde bu olmaması lazım. وَقِتَالِهُ كُفُرْ Kitali de onun سوتھ مخ ندر bir حقن اللہ قرسن سن اور فَهُوَكَ غَتْلِهِ O onun öldürmesi öldürülmesi gibidir. Yani bir مُمِن'e lanet etsen sanki öldürdün onu aynandır. Onun için مُؤْمِن لَعَنْ olmaz. Resulullah bir rivayettedir مُؤْمِن لَنَا عَلُونُرْ نَفَهِشْ قَوْلْ Konuşur. Hatta alimlerimiz ehl Sünnet alimleri şeytana bile lanet etmeyin diyor. Ağzınız alışmasın öğrenmesin lanet اللہ چنچر شیتھنہ yani şeytan yüzünden شی şeytan لانا bu سن یعنی olur der شیتر İnanıyor ben yaptım bunu. Halbuki o yapmamış. Her şey Allah'tandır. Ama ne diyersin Resulullah diyor? Dersin ne'ûbü billah. Şeytana, şeytandan Allah'a sığınırım. Bunu diyenden şeytan fara kadar olur. Küçülür. Onun için mümini lanet etmek şeytan baş düşmanımızı lanet etmek caiz değilse. Nasıl olur biz? Bir mümini lanet ederiz. O değil ki biz birden gelmesin desin şeytanı lanet okumur. Bu şeytanın dostudur. Haşa. Yanlış anlaşılmasın. Ehli sünnet diyorlar. Dilini öğretmeyeceksin lanete. Mümin kimseyi lan olmaz diyor. Hadisler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kimse lanet veremesin. Kahrolsun. Lanet olsun. Bunlar bizim kimliğimizde olmaması lazım. Kahrolsun yerine Allah düzeltsin deriz. Bir tane kahrolası niye böyle yaptın? Allah ıslah etsin sen niye böyle yaptın? Hem kardeşi için bir dua ediyorsun. Ya Allah Teala sen samimiysen o arada isticap etti senin duanı. O adam ıslah oldu. O adam ne kadar ıslah olduysa, iyi amel işlediyse senin sayacında işliyor. İşi otomatiğe bağlasak dinimiz çok çarlı bir dindir. Ama yeter ki fıkhını bileceksin. Şeytan bırakmıyor işte. çok tehlikeli bir سن bir گے bir تہلی nasıl بیر eder ya Çok tehlikeli bir meseledir. 13 alimler bunun önünde titrermişler. Hiçbir zaman alimler ümmette tekfir meselesinde tek başına fatva kullanmamışlar. Tekfir meselesinde her zaman heyet kurulmuş. Bakın mutezilelerin büyükleri bile alimler ihlaf etmişler. Mesela hellaci monsur Nedir? Ta zındıkın ta kendisidir. Bağdat'ta alimler bunu tekfir etmişler. Ama kimse halife diyor, tekfir ediyorsanız öldüren bunu kimse cesaret etmiyor. Hatta heyet toplanır. Halbücü adam resmen zındıklığını ilan etmiştir. Heyet toplanıyor. Bütün şehirlerden alimler geliyorlar, onaylıyorlar. Ondan sonra Adamın tekfirini ilan ediyorlar. Tekfir. Onun için biz ne diyoruz? Biz oturmuşuz burada yanımızda bir tane bize muhalefet etti bir görüşte. Eee filan kafir oldu. Filan kafirdi. Bunu da bırak da bazı arkadaşlarımız evde babalarını annelerini, kardeşlerini tekfir ediyorlar. Binlerce bak binlerce kardeş var gelip bizim yanımıza bu senelerin içinde Hocam diyor babam ölse ben bunun namazını kıl, kılsam caiz mi? Niye? E babam benim kafirdir diyor. Neden filan cemaattendir? O kadar cahil cesur olur tabi. Onun için alimlerimiz hakkıyla Allah'ı tanıdıkları için, hakkıyla Allah'ı bildikleri için, şeriatını bildikleri için bu konularda cesaret etmiyordular. O meselelerin önünde dururlar. Evet bu da mal yemek nedir haramdır haram mal nasıl yersin نے bellidir bir در elin uzattı bir سلی دیر دینا بو ہار دے ہر مسلمان اکلی سیلی مپ yapmaz Ama şeytan gelir. Gelir sana. Demez el nüzat parayı al. Nasıl demez sana zine yap. Ama zine yapmadan önce ne yapar? Basamak basamak basamak basamak getirir senin için. E haram malda da sana demez bunun haramından. E diğer bu hakkındır. Bu bilmem nedir. Hakkın olmayan parayı alırsın. Bu nerede olur? Mirasta da olur. Kardeş kardeştan babadan kalan mirasta O ondan fazla pay istiyor. Benim hakkım var, benim çocuğum çoktur, ben be be bey evledim vs. Bakıyorsun amca çocuğu. Bu hepsi güncel meselelerdir. Bu nedir? Haramdır. Onun için haram mal, bir malı hakkıyla değilse alsan bir musulmanın hakkından. Ne olursa olsun o haram mal haramdır, caiz değil. Sen onun hakkına tecavüz ettin, Allah'ın haram kıldığına saygı. ne yaptın işledin ya eyuhellezine amenu ey iman edenler eğer iman eden varisi bu ve ayeti eşiden ibni abbas'ın dediği gibi ya eyuhellezine amenu ayetini duysaydık her şey dönerdik o sese doğru illeçi bize bir her yan bir şerden uyandırılırız la ta'kuloo amwalakum Beynekum bil بِالْبَاتِلِ Mallarınızı aranızda batıl yere yemeyin. Ben kardeşten alışveriş ettim. O razı ben razı. Ondan para kazandım. Bu nedir? Hak'tır. Ama ben onu dolandırdım. Bu nedir? Batıldır. Bu kabacası. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunu yapanlar var mı? Var. Ama biz burada oturanlar, yeni iman iddia edenler, Bak Allah Teala burada demedi ya eyelledine ya eyha ey insanlar demedi. Ne dedi ya eyvelledine amenu. İman edenlere şeytan daha fazla gelir. Çünkü nasıl olsa normal sıradan adam bu benim malımdır kalsın şeytan diye. Nasıl eskiden bir atasözü var diyor kaçanı tut kalan maldır. He? Şeytan eli altında olanlar malıdır. Ama ben kaçanlardan uğraşıyorum. Nereden kaçıyorlar? ataştan İman etmişler. Cennete doğru gidiyorlar. Oların peşinde koşar şeytan. Onun için iman edenlere daha fazla gelir. Tevvil babından. Hiç kimse bir musulman la ilahe illallah dirse Allah'a Allah Allah inanıyorsa ahiret gününe hiç kimsenin eline uzatmaz. Ben buna inanıyorum. Hepimiz de inanıyoruz. Bir musulman kimsenin cebine uzatmaz. İlla gaf çok gaflet haletinde. Ama şeytan gelir tevil babinden uzattırır elin sen. Bir yerde çalışıyorsun. Ha? Şeytan gelir ya der işte sen hakkın senin bindir ama sana 700 veriyorum patron. Sana zulm ediyor. Hastan var, mastan var. Tevil babından ne der? Ya işte bu bardağı kendinle al, götür evine bir şey olmaz. Bak, velâkü küçük bir bardak olsa bile. Aldın. İş sahibinden istemedin izin ne olur? Batıl oldum işte. Ayet şümletti mi bizi? Hepimiz yapıyoruz bunu? Yapıyoruz. Bir çivi bile alsam bile nedir? Caiz değil. Gerek iş yeri sahibinin haberi olsun. Yen yani bu kardeşin malından bir şey alsam haber olsun. Olmaz haberi olmadan ben bir şey alayım. Bu batıl yeredir. Fekeyfe gasp etmek olsa O batılın ta kendisidir. Çok insanlar biliyorlar haklarını. Dedik miras meselesinde olsun. Gelipçi şahit yalancı getiriyor, içiyorlar. Bu ne olur? Hasbediyorlar insanların malını. Sonra Bakara suresi 150 188. ayette Aynen diyor, <gülüyor> "Ve ta'kulû emvâleküm beyneküm bil Bu ayette de yani cözlü, kulaklı, yalan ki, getirip kılıfına uydurursun, şahitleri getiriyorsun, ha? E kuruyorsun, para yediriyorsun. Ne için? Hakkı batıl yere gösterip o adamın hakkını Resmi gösterirsin kendi için. İşte bu batıldır. Bu batıl yere Allah'ın koyduğu sınırları biz ne yapmışız? Açmışız. İşte bu da veladen değil. Bir mümin bir mümine bunu yapmaz. Eğer dostuysa bunu dost demek ne demektir? İyi de kötü de ben senin arkandayım. Dost budur. Bugün de dost olanlar cennette de dosttular. Ayette ne diyor? Ayet-i Kerime'de diyor. Diyor dostlar, dünyadaki dostlar hepsi birbirine ahirette düşmandılar. İllel muttequn. İllel muttekiler hariç. Yani bu çocukluğum arkadaşıdır. Can kardeşimdir, kan kardeşimdir bunlar hepsi hikaye. Allah yolunda değilse bunlar o tarafta düşman olur. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَبِيهِ صocuk gelir babacım der sarılır kıyamet günde git der başımdan ben öz kendi vayimde ve ve banih evladlarından kaçar eşinden kaçar neden kıyamet günü vehim bir gündür kan kardeş nedir can kardeş nedir ama sadece illel muttakun Allah yolunda olan biz burada şimdi Allah yolunda kardeşiz Her birimiz bir şehirden bir semteniz. Allah yolunda birbirimizi seviyoruz. Eğer biz bu hal üzerine vefat etsek, kıyamet gününde birbirimize sahip çıkarız. Bir denemiz zennete girse, bir diğer ben bu kardeşlerim benimle neydiler? Nerede bunlar? Bir pencere bakar, açılır, al. Bunlar işte ataşta ateşte. E ama bunlar benimle neydiler? Namaz kılıyorduk, derste oturduk. E bunların cüzli günahları vardı sen bilmiyordun. Ne yaparım ben? Var ise çeksiler. Yoktur böyle şey. Ne yaparım orada? Cennetteyim mi Bitti. Yani tam grantiye almışım kendimi. Orada Allah'a yalvarırım. Şefaat dilerim. Ya Rabbi ben burada rahat edemem. Onlar benim dostlarım yıllar dünyada. Hatta o kadar zorlarım Rabbil Alemin onları oradan çıkartır getirir benim şefaatimle. Nereye? Cennete. işte bu dost yarar. Böyle dost lazım. Onun için müttakilerden hariç dostluk yoktur. E bu da kim olur? Velavel bara işte biz onun için işliyoruz bu dersleri. Hakiki dost nedir? Müslüman Müslmana aziyet vermez. Arkasındadır. Evet, bir hadiste de diyor ki bir menkete hakkı müslimin bi yaminehi. "Fekad avceb Allahu lehu'n nar ve harrama Bir insan diyor, bir Musulman, bir Musulmanın hakkını he, bilerek alsa, bilerek alsa, yen hakkını tam vermese, kesse içinden Allah onun üzerine ateşi vacip kılmış. Cenneti de haram kılmış. Ne kadar vehim. Hadis de Müslüm'de geçiyor. Yani mesela bu arkadaş tamam pazarlık yaptım, bir iş yaptık, anlaştık, bu bu kaderdir. Ver gülüm al gülüm olması lazım dostlar arasında değil mi? Ama bu adamı ben dolandırmak için ne yapıyorum? Aa, sen bu kalemi verdin bana bizim anlaşmamızda bu böyledir, bin tane ayıp çıkartıyorum, ondan çilire keseyim. O çilire beni ataşa koyar işte. Hakkı neyse vereceksin. Hakkını... حوزس رشتر تیرو مادان یہ حق جلد زمانندہ جنگا جن adam Uzatıyor, maaşını vermiyor. İki hafta orada faizde çalıştırsın o parayı. Vesaire. Bu nedir? İslamiyet bunu ne yapmış? Çünkü toplumsal bir dindir. Bugün de toplumdan olmuş fakirler, zenginleri ne yapıyorlar? Hasadet yapıyor. Ellerinde olsa yok ederler oları. Oluyor. Eşitiyoruz da. Ama İslamiyet'te bu yoktur. İslamiyet'te ne var? İşçi patronu için her zaman dua eder. Neden? Çünkü istediğinden fazla veriyor onu. Böyle patronlar diyor başımızda çok olsun. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste diyor ki en hayırliniz kimdir? Başınızdakiler için dua edersiniz. Olar da sizin için dua eder. Yani patron işçiden razı. Allah razı olsun. Aldığı para halal olsun. İşçi de diyor Allah razı olsun patronundan bini bir olsun. E, pardon. Bini bin olsun. Bu nedir? Bu ne için geçerlidir? Bu halife için de geçerlidir bu hadis. Alimler diyorlar. Başta en ziruvetteci adam en aşağıda kim çitenin üzerine mesul olan aynendir. Bir rivayette de aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Çin bir denenin malını alsa yalan yerde, yalan yeminden, bu sefer diyor, yalan yeminden alsa, Allah karşısına çıksa Allah ona kızmıştır. Sonra bu ayeti okuyor. innalladheena yashoona biahdi llahi wa imanihim thamanan qalilan yani yalan yerde yeminlik eden. ben bilmiyorum beni getirdi işte bu arkadaş bana para verdi yani bu dostumdur işte diyorum evet bu adam bunun hakkını yemiş kadının önünde İşte bu nedir o karşıma çıkar bir rivayette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki la yahillu malu imri'in illa bi tibbi nafsin minhu nefis hoşluluğuyla almadıkça bir Mal nedir? O caiz değil senin için. Yani ben bu kalemi bu arkadaştan, bu arkadaşın kalemidir. Zor durumda koyuyorum onu. O da insanlardan utanıyor. İstiyorum veriyor bana. Bu benim çünkü güzel değil. vabeldir O isteyerek verecek bana. Ne kadar ince düşünmüş İslam ya. Zor durumda da bırakmayacağım. İsteyerek gönül razılığı tib-i nefs nedir? Gönül rızalığıyla her şey gönül rızalığıyla. Yoksa hak değil. Bu dünyada benim hakkım nedir? Elimle, tırnağımla kazandığım mal benim hakkımdır. Ama bir arkadaş bana hediye verebilir malını gönül rızalığıyla. Yok ben plan kurmuşum. Adamdan para aktarıyorum. Yani zor duruma koyuyorum. Yani korkutuyorum vesaire. Bu yollardan olmaz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا Çin bizi aldatsa bizden değil. Biz kimlerdeniz? Ümmeti Muhammed. Ümmet Muhammed nedir? Bizim dostumuzdur. Demek ki bir tane aldatsak biz Ümmet-i Muhammed'den değiliz. Çünkü onların dostu değiliz. وَلَوْا Akide meselesidir. Ama müminin şahsiyeti burada tecelli ediyor. Zaten akide, şeria, terbiye İslam'da hepsi nedir? Birbirini tamamlayan bir eklemler gibidir. Bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir karış yer zulm alsan bir taneden kıyamet gününde o sene 7 kat yer gibi gelir. Eskiden yere tecavüz etmek çok vardır. Bugün de de var. Biliyorsunuz. Ama eskiden yer meselesi çok belliymiş. Çiftçi mübsüy. Bir karış bir denenin yerine tecavüz etsen, batıl yere kıyamet günü yedi yerler katlar gibi yer gibi gelir senin karşına çıkar. Bunun altından kalkak. Bir rivayette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar hepsi Buhari, Müslim'de geçiyor çok. Diyor ki: "El-müslimü men selime'l-müslimûne min lisânihi ve yedi." Hakiki Müslüman odur. Müslümanlar top, Müslüman toplumu onun dilinden ve elinden selamettedir. Yani bir Müslümandan Müslüman toplumlarına zarar gelmemesidir. Bir Müslümandan Müslüman topluma zarar geliyorsa o onların velisi değil. Hakiki Müslim değil. Bir diğer hadiste de aynen el Müslüme ahul Müslim Müslüman Müslümanın kardeşidir. Kardeş nedir? Yani velisidir. Canıdır, ciğeridir. Dostudur. لا يظلمه Ona zulmetmez. لا يخدله Onu sırt üzeri bırakmaz. لا يحقره Onu küçümsemez. التقوه ها هنا Resulullah ondan sonra elini vuruyor, kalbine diyor tekva buradadır. Üç sefer Sonra diyor ki Ondan sonra diyor ki Musulmanın Musulmana kanı ve malı ve erzi nedir? Haramdır diyor. Bir rivayette diyor ki Müslüman Musulmanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu sırt üzeri bırakmaz. Diyor ki Çin bir Musulmanın ihtiyacında gitse Allah onu Bir ihtiyacını giderse Allah onu kıyamet gününde zor günde onun ihtiyacını giderir. Kıyamet günde bizim ihtiyacımız nedir? Bir hasene. Sıkışırız, bir hasene kalır. Çok mümin var, terazisi böyle durar. Bir hasene, bir miskal zerre gelse terazi kayarsan cennetliksin. Yoksa ortada kalmışsın. Bu kurbadır. Bundan allah Teala seni kurtarır. Onun için bir Musulmanın ihtiyacı var ise gidereceksin. Dostun ya Musulmanlar toplumu. İhtiyacı var ise gidereceksin. Elinden tutacaksın. Deme benim, bana ne? Zamanım yoktur. Hayır. Zamanın, malın, mülkün Musulmanları için olması lazım. O zaman hakiki dost oluruz. Atalarımız ne demiş? Dost iyi ve kötü günde belli eder. Evet. Evet. Zulüm hele Allah'ın kitabında zulm yazmaz. Allah Teala Kudüsü hadiste biliyorsunuz. Hadiste de var. Ya ibadî ey kullarım ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin de aranızda haram kıldım. Allah bir miskal-i zerre kulunlarına zulmetmez. İstemez de kullar birbirlerine zulmetsin. İşte bunlar nedir? Bunlar önemli meseledir. Hatta zulüm Hakka tecavüz etmek dedik nedir e, اللہ yani geçse Allah'ın üç mil yer üzerinde kalsanız adaletli olun. Ve la yecrumen lekum şenaan kavmun alâ en lâ Karşı taraf size zulmetse bile hakkınızı hakkınıza tecavüz etse size adaletten bunu almasın. Velâ uçuları çafiriysen i'dilû adlen diyor. Çafirle de bile adaletli olun. Fehuve akrabu li't-takva ve takvaya daha yakındır adalet. وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ <تعملون> Allah'tan korkun. Allah her yaptığınızdan haberdardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, اتَّقُوا ظُلُمُ Zulumla aranıza Allah korkusunu koyun. Çünkü zulüm kıyamet gününde nedir? Zulumbatlıktır. Zulumbat nedir? Allah kurusun Allah'ın yüz çevirmesidir. Merhametinden uzak kalmasıdır. Evet, işte bu yedinci madde En önemli mesele bu hürmetleri aşmayacağız. Birincisi dedik kitaptaki gibi tekfir meselesi. Bir musulman bir musulmanı tekfir etmez. Kanını halal kılmaz. Erzi onun erzidir. Bir musulmanın erzi musulmanın erzidir. Olmaz bir dene bir. 13 için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem honşu meselesinde çok titiz devrenmiş. Çünkü konşu, komşunun püf noktasını bilir, zayıf noktasını bilir. Ne yapar? Onun için konşu kadınına ihanet eden ataşla müjdelemiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu. Çünkü bir yabancı erkek gelse her şey belli olur ama komşu ne olur? Püf noktasını bilir, ince noktasını bilir. Bu fitneye düşebilir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ırz namus meselesinde müminlerin namusu bizim namusumuzdur. Diyemeyiz bize ne. Onun için hakiki evliyaullahlar, müminler bir musulman kadını görseler başı açıktır içleri çizler. Biz bugün de görüyoruz içimiz çizilemesi lazım. Ne zaman bizim bize ne desek o zaman bilin siz hakiki mümin değilsiniz. İman yerleşmemiş. Biz dilledir sadece. Ama kalbimize iman yerleşse biz bakıyoruz bu 70 milyonun içinde bu kadınlar açık saçık dolaşıyorsa veloçi sosyetesu var veloçi ama bunlar nedir? Müslüman çocuğudur. Bu ülke %90 9 değilse de 97'si nedir? Müslümandır. E bunlar ne olmuşlar? Gayrimüslim gibi çiriniyorlar bizim. İçiniz acıması lazım. Çünkü bunlar ümmeti Muhammed'den gelmişler. Asılları. Biz ne yapacağız? Bu konuda şuurlu olacağız. Ondan sonra zulüm meselesi dedik. şövmek kifretmek. Bunlar hiçbirisi caiz değil dedik Musulmanlara. Lanet etmek, tecavüz etmek, haddini aşmak, suzan yapmak, ee, nemime ve gıbet ve ifsadu zatil beyn. Aralarını bozmak. Bunlar hepsi nedir? Bir Musulman buları yapmaması lazım. Bunları biz ne zaman çimlik yaptık kendimize? bulardan tanınıldık. Ha? Nasıl bir Musulmana bakıyorsun? Uzaktan gelirçe çimliğiyle tanınır. Şakaliyle tanınır. Yen vesaire elbisesiyle tanınır. Musulmanın da ahlakı neyle Bu meselelerden. Bunları canlandırırsak biz üzerimizde O zaman biz hakiki اولیاء اللہز. اولیاء اللہ demek ne demektir? Yani مسulmanların da, مسulmanlar bizim dostumuzdur. Demek biz ehl-i sünnetin getirdiği kaide, kurallara ne olup uymuşuz. O da nedir? وَلَا وَالْبَرَانِمْ dostluğun ilan etme kriterlerini biz üzerimizde taşıyoruz. O zaman diyebiliriz, evet biz dostluğu, Allah dostlarını dost etmişiz. Yerine de getirmişiz. Bunları, bu yedi maddeyi üzerimizde buluntursak ne olur? Kurtarırız Allah'ın izniyle. Ondan dolayı ben rica ettim. Bu yedi maddeyi insan yapabilse elinde bir çağda yazsın. Davamını cebine koysun bunları hatırlatsın. Hatta ezberleyene kadar. Bunlar hepsi yanımızda olması lazım. Bunları evden çıkartan yanımızda taşımamız lazım. Buramızda taşımamız lazım ki. Çünkü bu toplumla meselelerdir. Velâ ve barâ meselesi toplumlandır. Önümüzdeki ders baradan düşmanlığın gereklerini açığulayacağız inşallah. Bugün de bu, bu kadar elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala seydil murselin nebiyina Muhammed ve ali ve sahbi ecmaîn.